3 Mart Kolektif organizma, gezegenin gövdesi, 30 yıldır rekabetin ve aşırı sinirsel uyarılmanın baskısı altında kalan hiper bağlantı halindeki, gözünü bürüyen eroin'e bir türlü ulaşamayan, eşitsizlik ve güçsüzlüğün hakir gördüğü uyuşturucu bağımlısına benzeyen, hayatı çalıp onu habire strese dönüştüren şu maymundan yakayı sıyıramayan zihin, ayakta kalma savaşına, Büyükşehir yalnızlığına ve kedere nasıl bir tepki veriyor? Gezegenin gövdesi 2019'un ikinci yarısında bir çırpınma içine girdi. Santiago'dan Barcelona'ya, Paris'ten Hong Kong'a, Kito'dan Beirut'a genç kalabalıklar öfke içinde milyonlarla sokağa dökülmeye başladılar. İsyanın belirgin hedefleri yoktu, daha doğrusu çelişen hedefleri vardı. Gezegenin gövdesi zihnin nasıl başa çıkacağını bilmediği spazmlara tutulmuştu. 2019'un sonuna doğru ateş yükseldi. Sonra Trump, Süleymani'yi öldürünce halk bayram yaptı. Milyonlarca İranlı sokağa dökülüp ağlayarak korkunç bir intikam almaya yemin ettiler. Hiçbir şey olmadı. Bir avlu bombalandı. Panik halinde bir sivil uçak düşürüldü. Böylece Trump her şeyi kazandı. Memnuniyet yüzdesi yükseldi. Amerikalılar kan görmekten tahrik oluyor. Katilleri her zaman tercih ediyorlar. O arada demokratlar ön seçimlere öyle bir bölünme içinde başlıyorlar ki tek zafer umudu olan Sanders ihtiyacının seçilmesini ancak bir mucize sağlayabilir. Dolayısıyla Trumpçı nazizm ve gezegenin sinir sisteminde aşırı uyarılma. Kıssadan hisse bu mu? Ama işte sürpriz öngörülemeyen, kaçılılmaz olana dair her türlü söylemi başa çıkarıyor. Beklemekte olduğumuz öngörülemeyen içe doğru patlama. Onlarca yıllık hızlanma ve çılgınlık, gelecek görüsü olmadan, aylarca süren o çığlık kıvranmadan sonra öfke dolu, bağırtılı ve dumanlı tülende tıkalı kalmış aşırı uyarılmış insan türü bu defa çöküntüyle karşı karşıya. En fazla seksenlikleri öldüren bir yaşlı katliamı yaygınlaşıyor. Ancak küresel ölçekteki uyarılma, çılgınlık, büyüme, ekonomi ve benzeri makinesini paramparça edip işlemez hale getiriyor. Kapitalizm aksiyomatiktir. Ispatlanmamış öncüler, sermaye birikimini mümkün kılar, sarınsız bir büyüme zorunluluğu temelinde çalışır. Tüm mantıksal ve ekonomik zincirlemeler de bu aksiyomla tutarlı olmak durumundadır ve bu aksiyomun dışında ne bir şey düşünülebilir, ne de denenebilir. Sermayenin aksiyomundan çıkmanın bir yolu olmadığı gibi, Dile dair tüm süreçler, sistem dışı etkin önermelere imkan tanımayan bu aksiyomun içinde ceryan ettiğinden, o dilin dışında konuşan bir dil yaratmanın sistemi yıkmanında hiç imkanı yoktur. Baudrillard'ın bize öğrettiği gibi yegane çıkış yolu ölümdür. Sadece ölümden sonra yeniden yaşamaya başlanabilir. Sistem dışı organizmalar sistemin ölümünden sonra yaşamaya başlayabilir. Tabii ayakta kalabilirlerse ki bu da kesin değil. Gelmekte olan ekonomik durgunluk bizi öldürebilir, şiddetli çatışmalar doğurabilir, ırkçılık ve savaş salgınları zincirinden boşanabilir. Bunu bilmek iyi bir şey. Durgunluğu uzun sürecek bir durum olarak düşünmeye hazırlıklı değiliz. Tutumluluğa ve paylaşmaya hazırlıklı değiliz. Zevki tüketimden ayırmaya hazırlıklı değiliz. Psiko Çöküntü Günlükleri Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada